itibarhaber.com Kur'an ve hadis ışığında top dolu bir site. İtibar Haber Fema tevfî zhîva'at sâmi illâ billâh Fema tevfî fâbî fâbî fâbî fâbî fâbî fâbî fâbî fâbî Sallu ala tabi'i kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zulubina Muhammed. Ağzıbı Allah Şeyhül Aliyim, ve ma صدق الله العظيم veda etmek üzereyiz bu mübarek cuma gecesi recep şerifin son cuma gecesidir biz Cuma gecelerine önem veriyoruz. İhyasına özen gösteriyoruz. Ve ilim meclislerinde toplanmaya gayret ediyoruz. Onun için mesela iki gece evvel Miraç gecesi oldu. Ee, uzunca da bir sohbet olduğu halde bu gece yine e, toplanmak efendim, nasip oldu. Elhamdülillah. Şimdi bu mübarek Cuma gecesidir. Cuma gecesinin kendine has çok faziletleri vardır. Bu hususta çok hadis-i ve ribadetler vardır. Size bunları her defasında söylüyoruz. Onun için inşallah ölünceye kadar Cuma gecelerini ibadetle hiyaya niyet ettik inşallah. inşallah. Ölünceye kadar. Yarın Ahirette Cuma ehlinden yazılalım. Mahşere Cuma'nın etrafında Cuma süslenmiş, Cuma gecesi, Cuma günü süslenmiş, gelin gibi duvaklı, telli, duvaklı şekilde gelecek mahşere işte onun ehli onun etrafında toplanacak. Şimdi gecesinden bu işe önem verenler gecesini ibadetle hiyaniyet edenler ilim meclisine katılanlar ve şimdi akşam namazını cemaatle kılıyoruz. En azından kışta bile olsa yatsı namazında sohbet olduğu için yastan sonra yine yatsıyı mutlaka cemaatle kılmış oluyoruz. Sabahı da mutlaka cemaatle kılmış oluyoruz. Böylece cuma gecesine ve gününe zaten cuma namazını herkes kılıyor. Onun için Cuma'nın has ehlinden, özel adamlarından oluyoruz inşallah. Buna niyet ediyoruz. Bu niyet üzere Cuma gecelerine önem verelim. Efendim iki gece evvel Merat gecesiydi, Merat gecesiydi o ayrı. Biz Cuma'nın ehlinden olmak için bu gecelere devam ediyoruz. Çünkü bu Cuma'nın ehli olmak, böyle senede iki Cuma ile olmaz. Her Cuma'ya itibar ediyoruz. Allah dediği faziletinden dolayı af olmak için mağfiret olmak için inşallah bu geceleri kolluyoruz. Rabbimiz zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ne yapalım? Bu devam ister, sebat ister. Bu işler e, yani bir kereyle iki kereyle olmaz. Bir çiçekle yaz gelmez. Devam edersek bize de affı mağfiret bir gün erişir. Bugün tersirde yazdırdım nereden aldık? Semerkandi tefsirinden. Bahrul Ulum isminde o Semerkandi tefsiri. Kıymetli bir tefsiri. Ebu'l-Leyt'i Semerkandi Hazretleri'nin tefsiri var. Tembih-ül Gafil'in sahibinin. O tefsir evvelce bir iki cildi basılmış idimiz çok üzülüyorduk ondan tamamlanmadı diye sonradan elhamdülillah ilim sebepleri genişledi. Şimdi onun tümünü bastılar birkaç senedir. O tefsirden bakıyoruz. Diğer tefsirlerde de bakıyoruz. Oradan yazdırdık bugünkü derste. Müjde olsun diye. Bunlar her zaman sırası vakti gelmez. Nereden bulunacak Semerkandi tefsirindeki bu meseleye? E belki de kimse bakmamıştır. E çünkü sıradan gittiğimiz için önümüze geliyor. Hiç atlamadığımız cinayetleri. E bu 20 senedir böyle devam ediyoruz tefsire. E şimdi önümüze ne geldi bugün? Size de bize de müjde olsun. İnşallah. Efendim, e Firavun'un sahirleri yani büyücüleri ne yaptılar? Muça Aleyhisselam asasını atınca hepsinin malzemesini yutunca iman ettiler. Biliyorsunuz. Ee, Tabi onlar sihir ilminde çok ileriydiler, zirveydiler. Ee, fakat Muça Aleyhisselam'ın da e, sihirbaz mıdır yoksa peygamber midir e, diye hakkında şüphe O zamanın sahillerinde çok hünerler var. İki tanesi çok ileriydi. Mısır'ın sahit bölgesi var. Said bölgesindeydiler. Oraya Firavun adamlarını yolladı. Onları çağırttırdı. Musa Aleyhisselam'a karşı çıkarmak için. Geldiler. O iki kardeş annelerine dediler ki, şimdi Firavun bizi çağırıyor. Bu işte çok kazanmak da var. Kaybetmek de var. Çünkü firavunla iş kolay değil. Krallarla iş kolay değil. Çünkü mertebe sahibi insanlar, mevki sahibi insanlar, insanı abat da eder, berbat da eder. Efendim, onun için ne yapacağız? Birisi çıkmış karşısına, yani Musa Aleyhisselam için diyorlar, tanımıyorlar. Bir de kardeşi varmış, Harun Aleyhisselam için diyorlar. Bunlar efendim, bir asa varmış ellerinde. Bu asa ile koca firavunu korkutmuşlar. Bütün ordusunu korkutmuşlar. E şimdi firavun da millete ben sizin ilahınızım diye kendini satıyor. Şimdi ilah bize muhtaç olmuş. Hiç ilah muhtaç olun mu? Firavun ilah olsa muhtaç olur mu? büyücüden ne yardım isteyecek? Ama işte sahtekar olduğundan sıkışınca herkesten yardım ister. Bu sefer efendim bize adam yollamış ama annelerine dediler ki Yahu biz de bayağı bir büyücüyüz ama işin zirvesi onlar. Sihir ilmi ne zaman zirvedeydi? Musa zamanında. kabağında. Musa zamandaki bütün büyünün de zirvesi kim? Bu iki kardeş. İsimleri de var. Birisi Sabur, Gadur, birinin adı Hatat, baba Mustafa. Esas dört tanedir. Fakat iki tanesi çok zirve. Annelerine dediler ki, biz dediler, firavuna gideceğiz ama bu işi de çok iyi biliyoruz fakat yine de bir yenilme durumunda pahalıya patlar. Pahalıya patlar. Onun için sen bize babamızın mezarını göster. Demek babalarının mezarı bile bilmiyorlar. Ne bozuk adamlar o zaman. Ondan sonra babalarının mezarına anneleri götürdü bunları. Geldiler. Babalarına söylüyorlar böyle. Açıkça. Kabirden. Adamlarda çok ünenler var. O zaman da Allah Teala'nın ayetleri açıktı. Eski ümmetlerde Allah'ın ayetleri açıktı. Şimdi hepten kayba bırakıldı. Aynı benim size böyle anlattığım gibi durumu kabirin başında anlatlar. Dediler böyle böyle böyle. Babalarından cevap geliyor kabirden. Bütün tefsirler yazıyor bunu. Ben uydurmadım. Bütün tefsirler yazıyor. Arapça tefsirler. Biz şimdi 14. Cid Ruul Furkan'da yazıyoruz bunlar. Babaları dedi ki, evladım şimdi bu meseleyi anlamanız için bu adam size karşı çıkarılacak adam büyücü müdür değil midir? Bunun alameti var. O da nedir? Siz bunu uyurken yakalamaya bakın. Takip edin. uyuduğu zaman asasını o ortaya bıraktığı zaman hani her tarafı yutacak ejderha oluyor ya asa. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu asa. Bu asasını katmaya bakın. Eğer çünkü sahirin sihri uyurken işlemez. Eğer büyücüyse uyudu mu ne olur? Hüneri biter. O zaman da siz asayı kaparsınız. Asayı da kaptınız mı demek onun hüneri asasındadır. Siz de kurtulursunuz. Ama eğer uyurken de asayı alamıyorsanız o zaman anlayın ki bu sihir değildir. Çünkü bu uykuda da bozulmuyor. O zaman bu ilahi bir iştir, gökten gelen bir iştir. Ona ne Firavun baş edebilir, ne siz baş edebilirsiniz. Dünya bir araya gelirse onunla baş edemez. Kabirden diyor bunu. Bunlar da babalarının e, talimat üzere geldiler. Firavun'un önüne çıktılar. Huzuru bassın. Ondan sonra dediler ki işte ne var ne yok. Firavun dedi ki yahu dedi durum böyle böyle. Asayı bir bırakıyor. Ejderha oluyor. Efe Alt dudağını köşkün altına koyuyor. Üst dudağını köşkün üstüne yutacak. Bir yudum oluyoruz yani. Bütün köşkler, saraylar bir yudum. Biz bundan baş edemiyoruz. Sizde çok bu hususta hüner olduğunu duyduk. Efendim siz bu işin başısınız. Ne kadar adam istiyorsunuz? Daha deliller gönderelim, çağırtalım. Yani sizin nezaretinizde, sizin topladığınız kimseler hepsi. Gerçi. 70 bin büyücü toplandı. 70 bin. Çok rivayetler vardır ama 80 bin de var. Daha aşağı 70'ten başlayan rivayetler var. Ama 70 bin olduğunda biraz fazla görüş var. 70 bin büyücü toplanacak Ama... Bunlar önceden Firavun'a dediler ki ya bu bizi karşısına çıkaracağın adamı bir e, göster bize önceden. Bakalım kimle karşılaşacağız? Yani onların esas derdine Babalarının babalarının dediğini demiyorlar ona. Çünkü o babalarının dediğini de derseler Firavun baştan aha siz şimdiden ipe un sermeye başladınız. Ya kaybedersek? Gökten gelen iş. Göğü yeri yok bunu. Mecbur kazanacaksınız. Kazanamazsanız sizi öldürürüm der. Çünkü Firavun bu. Mantık yok. Onun için efendim bunlar da dediler ki şimdi buna bir şey temel yok. Kazanırsak zaten biz alacağımıza bakarız. E kazanamazsak zaten Firavun da bir şey yapamaz bu işe. Çünkü biz ki yeniliyoruz Firavun haydi, haydi yenilir. Nur Aleyhisselam bir yerde uyuyor. Ee, Firavun'un adamları da onu takip ettiler ettiler. Musa Aleyhisselam rahat rahat dolaşıyordu çünkü. Asa mucizesini gösterdikten sonra Firavun'un çok ödü kopmuştu. Musa Aleyhisselam'ı ne zaman görse korkuya kapılıyordu. Onun için hiç Musa Aleyhisselam'ı hapsedemedi. İçeri attıramadı. Efendim, eziyet ederek hiçbir şey yapamadı. Musa Aleyhisselam serbest. Dokunmayın buna dedim. Yakacak hepimizi. Abisi de serbest. Harun Aleyhisselam hiçbir şey yapamıyorlar. Ee, ancak buna büyüyen cevap verebiliriz. Öyle zanettiler. Ondan sonra geldiler uzaktan bir de baktılar ki o iki büyücü Musa saham, yatıyor. Asa da başında nöbet bekliyor. Şimdi bunlar da asaya uzanacaklar. O uyurken alabilir miyiz alamaz mıyiz? Asa üzerlerine doğru bir hamle yaptı. Bunlar o. Dediler ki bu iş büyü değil. Bu iş büyü değil. Bu Allah'tan gelen bir iştir. Biz bununla baş edemeyiz. Baş edemeyiz ama bunu şimdiden Firavun'a dersek olmaz. Ne olacak? Bir şansımızı deneyelim dediler. Çünkü büyük ücret var. Firavun'a dediler ki işte efendim Kur'an bu kıssayı çok anlatır. Birkaç yerde farklı ibarelerle anlatır. Hepsinde ayrı lezzet ve ayrı tat var. Ayrı manalar var. Peki biz galip gelirsek kazanırsak zaten şartlı konuşuyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Çünkü büyücüler çok alim idiler. Yani sihir ilminde mahir idiler. Onun için İlimde üstünlük, hangi ilim olursa olsun bir ilimde üstünlük insanı illa da hidayete erdirmeye sebep olabiliyor. Bunlar da sihir ilminde zirve oldukları için iman edebildiler. Çünkü neden? E bizden üstün büyücü yok. Madem ki bu bizi geçti demek bunun ki sihir değil Allah'tan gelen bir mucizedir dediler iman ettiler. Ama sihir ilminde çok üstün olmasaydılar da e, normal büyücü olsaydılar iman etmeyebilirdiler. Neden? O zaman şöyle düşünebilirdiler. E bu demek ki biz bu işi tam sonunu bilmediğimiz için biz bir şey yaptık ama bu da bizden bir üst oyun sergiledi bize yendi. Yani ona da sihir diyebilirdiler. Ama son noktaya gelen e buradan ileri yok ki bir şey. Demek ki buradan ileri ilahi bir şey var. Bunu anladıkları için hidayet erdiler. Şimdi Firavun'a baştan tabii yine de dediler ki biz kazanırsak boşa gitmesin. Anlaşma yapalım. Biz galip gelirsek eğer yani o şartlı konuşmada da ne var? Efendim bir akıl var, ilim var. Eğer biz galip gelirsek bize ücret var mı? Yani mükafat nedir? "Kale ne'am ve innekum leminel mukarrabin." Olmaz oğlum dedi. Siz o zaman benim en yakınlarımdan olacaksınız. Yani yanıma en evvel girip en son çıkanlardan olacaksınız. E bunda ne var yani? Yani burada tabii itibar var, para var, altınlar var çok kıymetli efendim, mükafatlar var Bu, buralar. Peki dediler işte sözleştiler vakit dayanettiler kıssa uzundur işte özel bir dersler lazım bunun için. En nihayetinde kuşluk vakti aşure günü Muharrem ayının 10. günü aşura günüdür. aşura günü kuşluk saatinde ee, toplandılar. Ekseli rivayetlere göre İskenderiye'de. İskenderiye Mısır'da şimdi. Ben gittim ziyaret ettim. Orada kabri şerifler var, evliyaullah var çok. İskenderiye deniz sahilindedir. Çok dünya güzeli bir yerdir yani. İstanbul'dan güzel olmasın. Bayağı güzeldir yani. O sahilin e, ötesinde şey var efendim e, büyük sahralar var. O sahrada toplandı. 70 bin büyücü hepsinin elinde bir asa var. Eder yetmiş bin değnek. Bir de halat var. Urgan. Kimisi de katır dolusu, deve dolusu yük getirmiş. Bunlarda urganlar var, halatlar var. Onları civalamışlar, boyalamışlar. Ondan sonra öyle şahvede deniyorlar. Şahvede yani göz bağcılık göz yani bakıyorsun böyle, görüyorsun ki efendim şeyden torbadan adam çıkıyor. Mesela sonra adamı yine torbaya sokuyor. Ondan sonra torbayı kapatıyor. Bir şey yok. Yani gözün öyle görüyor. Sen de şaşırıyorsun. Bu nereden çıktı bu adam şimdi nereye kayboldu? Gözüne öyle gösteriyor. Bu el çabukluğuyla yapılan bir şeydir ama büyünün kısımlarındandır. Yani. Çok kısımları var. Bunlar da şimdi yalnız Muç Aleyhisselamla ile 70 bin büyücü her taraf toplandı. Efendim bekliyorlar, gele gele Musa aleyhisselam tek başına asa elinde geliyor. Harun aleyhisselam da beraber. Geliyor, ondan sonra büyücülerin reisleriyle karşılaştılar dediler. Ne olacak? Onlar şöyle bir edep gözettiler. Musa aleyhisselama dediler, Kalu ya Musa, imma en ve imma ennekûne nahnul mulkîn. Birkaç şekilde var. Ey Musa dediler, ya sen buyur evvela hünerini ortaya koy. Ya da biz önce başlayalım. İşte alimler diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a karşı bu edebe riad ettikleri için yani istersen önce sen buyur dedikleri için imana muvaffak oldular. Evliya Allah hep böyle söylüyor. edep edep, edep. Alime karşı, veliye karşı, peygambere karşı zaten hiç. Bir edep yaparsan o edebin karşılığında Allah sana bir hidayet verir. Edepsizlik yaparsan da ona göre mahrum olursun edep. Büyücüler bile edeple ne hale geldiler? Evet. Musa Aleyhisselam da dedi ki, kâlebel el-gu, siz önden buyurun. Atın hünerinizi. Neden? E bakalım ne yapıyorsunuz yani? Çünkü ben peşine asayı bıraktığım zaman hepsini yutsun, ortalığı temizlesin. Enkaz temizliği yapsın. Ortada hiçbir şey kalmasın. O zaman da herkes hakkı anlasın. Onun için ben sona kalayım istediği. Bunun üzerine abla fe ve efendim iplerini halatlarını urganlarını değneklerini bastonlarını bir bıraktılar. Güreşle kuşluk vakti parlamış. Firavun yukarıdan şey dediyor bütün hanedanıyla beraber halk toplandı. Ve qilalil Bütün insanlara dünyaya haber salındı. Herkes toplansın. Bütün alem orada yani kalabalık. Süb 70 bin büyücü var zaten. Seyirci Kaç kat? Öyle bir hal oldu ki güneşin de efendim vurmasıyla beraber o civalar efendim şeyler, halatlar, organların hepsi koşuyor gibi, böyle ayaklanıyor gibi vadinin ortasında yılan gibi gözüküyorlar. Öyle bir büyü eser geldiler. Allah Teala buyuruyor. Ves <gülüyor> terhebuhum insanları felem mail ne zaman ki o büyücüler hünerlerini ortaya bıraktılar seharu ayunennas insanların bütün gözlerini büyülediler vesterhabu insanları öyle korkuttular millet panik oldu kaçıyor ve ca'u bi sihrin çok büyük bir sihir meydana getirdiler hiç Allah küçük şeye büyükten Kur'an diyor büyük bir sihir artık Allah'ın büyük dediğini sen anla yani 70 bin büyücünün yaptığı iş bütün iki vadi arasında yılan ejderha doldu. <gülüyor> Muza Aleyhisselam bile baktık, hepsini koşuyor gibi görüyor. Muza bile öyle görüyor. <gülüyor> Muza Aleyhisselam içinde bir korku gizledi. Muza dedi, Allah Allah. Niye korktu? Tabi o biliyor, yani Allah'ın emri galiptir ama korkusu şundan. Ya şimdi bunlar hep yılan ejderhaya döndü, dönüştü gibi gözüküyor. Bu sefer millet korkmaya başladı, dağılacak. Ondan sonra ben asayı bırakacağım hepsini yutacak ama onu gören olmayacak. Yani seyirciler kaçacak. Onun için muçacının biraz çekindi. Kul ne Biz buyurduk ki korkma. ala sen üstün geleceksin herkes de bunu görecek. Welcome mavi yeminlik sen sağ elindekini yere bırak. Telkavma asane u. Hep yaptıklarını yursun. İndekasane u kaidü sahir. Bunların yaptığı büyücü ihlesidir. Büyücü ne yaparsa yapsın iflah etmez. Çünkü o batındır köpük gibi. Ee, sönecek. Seninki hak. Hak galip gelecek. Muç aleyhisselam da bırakınca esasını ne oldu? Efendim. Fe idâye fiubân büyük bir ejderha oldu. Öyle ki İskenderiye'nin önü Akdeniz. Deniz. Kuyruğu denizin ötesine geçiyor. Ağzını 80 arşını açtı, vadi dolusu 70 bin büyücünün malzemesi, her bir büyücünün bir katır malzemesi var bir katır dolusu. Hepsini tek tek yutuyor, yutuyor, yutuyor, yutuyor, yutuyor. Hepsini yuttu, orada da hiçbir şey yok. Mucahacan geldi, ona alacak yine ya zaten denemesini yaptı kaç kere. Turdağında da yaptı. Onu eline tutar tutmaz, şubadan asar. Piravun bakıyor, bakıyor. Nere gitti bu kadar malzeme? Bir şey anlayamadı. Büyücüler de anlayamadı, ama büyücüler işi anladı. Ne anladı büyücüler? Bu sihir değil. Çünkü sihir olsa dediler, bizim malzemeler kaybolmaz. Bizim malzemeler sihir değil ki. Bizim burgamlar, kalatlar, hoş eşler ha değil idi. Hepsi malzeme idi. İpi sapa aldı, geldiler. E şimdi bunların hamattesi ne oldu? Adam şimdi diyor ki ben büyü yaptım da bu halatı ejderha şeklinde göz bağcılıkla gösterdim ama e şimdi bunun öyle gördü milleti korkuttu falan ama şimdi hadi diyelim bu batıl oldu Musa aleyhisselamın hakkı neden çıkınca benim e, hünerim bozuldu bozuldu ama e benim iki metre halat ne oldu <gülüyor> büyücüler işi bildikleri için dediler ki bu kadar malzeme aslından yok oldu götürecek geriye bir şey yok Evde huştan. O anla ki, bu büyü değil bununki. Ne olacak o zaman? Efendim, dediler ki siz rezil oldunuz. Dediler biz niye rezil olalım da? Biz Müslüman olduk dediler. Rezil olmanın bir lüzumu yok. Ve ülküyes seharacu seacidin. sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Halu âmennâ bi rabbil âlemin. Biz alemden Rabbine iman ettik. Deyince, Firavun kafayı şöyle uzattı. Kendini de alemlerin Rabbi zannetiyor ya. Ulan dedi bunlar rezil olunca dedi, bana iman tazeliyorlar herhalde korktuklarından. İyâye te'anûne diyor. İyâye te'anûne. Beni kastediyorsunuz. Değil mi? Falan dedi. Neden? Sen kimsin ya? Rabbi Musa. Musa'nın Rabbi olan Allah'a kastediyor. Musa'nın Rabbi deyince o serseri yine. E dedi Musa'yı ben büyüttüm, Rab terbiye eden demek. Mürebbiye dadıya derler. He Rab Amûtan Rabbi. ha tabii beni diyorsunuz dedi 30 yaşına kadar ben büyüttüm onu. Ve Harun. Harun'un da Rabbi deyince bu lan bu ben değilim. <gülüyor> bu ben değilim. Dedi. Biz Allah'a iman ettik dediler. Sen kimsin be? Vay anasını dedi ya. Ne yapacağız şimdi? Hanedan orada, topluluk orada, millet orada. Hemen bir plan buldu. Azakıllan Firavun olunmaz. Dediniz ne o büyükleriniz ha bu dedi sizin büyük büyücünüz size sihri bu öğretti ona göre anlaştınız siz aşağı büyü yaptınız o bir yukarı büyü yaptı siz dedi benim saltanatı benimden almaya kastettiniz. Yetu hucrucuna ala fil medine bu şehirde siz bir tuzak kurdunuz ama yetu benim saltanatı bu çökerceksiniz benim ganedanımı, Kıptileri buradan nef yedeceksiniz, sürgün edeceksiniz. Sonra buralar size kalacak. Yedirir miyim dedi be? Fesefete alemûn. Yakında bileceksiniz. Ne yapacaksın? Elleriniz, ayaklarınızı çaprazdan keseceğim dedi. Sağ el sol ayak. Hurma dallarına as asacağım sizi. O zamana kadar hiç idamda adam asarak öldürülmüş değil. İlk asan ...dar ağacında sallandıran... ...kimdir? Firavundur. İlk çaprazdan sağa sola sağ ayak geçen kimdir? Firavundur. Onun için... ...haksız yere idam edilen, asılan... ...ne kadar insan varsa, kıyamete kadar... ...hepsinin günahkime yazılır? Firavuna. Menderes'in günahından bile... ...firavunun nesi var? Menderes'i asanların günahından bile... ...firavunun nesi var? Nasibi var. Ondan sonra... ...bunları bir tehdit ediyor... Zannetti ki bunlar artık tırsacaklar, korkacaklar. Tamam sana döndük ya o imanımızı geri aldık diyecekler. Böyle zannetti. <gülüyor> Göreceksiniz bakalım kimin azabı daha güçlüymüş, kimin azabı daha bakıymış dediler. Onlar da bir anda iman eder etmez cevap verdiler. Dediler ki Estağfirullah "اللَّنْ نُؤْذِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّذِي فَقْرَنَا فَقُضِي İnna aman bi Rabbina, liyğfır alana hıtlayana ve ma akrattena عليهم وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَوْلَٰيكَ لَهُمُ الدَّ ula. الْعُلَى İlâhın ilâyat. Bunlar kimin sözü? O büyücülerin sözü. allah Teala onların sözünü Kur'an'da bize naklediyor. Miraç gecesi tabii çok şeyler anlatılacak var. Bir ay bitmez. O gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacim bir ses işitti. Mahzun bir ses. Ne diyordu o ses? Âmenna bi Rabbi alemin. Biz alemden Rabbine iman dik diyordu. Sordu ey Cibril bu kimin sesidir? Dedi ki bu Firavun'un sihirbazlarının sesidir. Kıyamete kadar bu şekilde iman sözü söylüyorlar. Kıyamete kadar. Ne mübarek adam oldular görüyor musun? Gündüzün başında kafir büyücüydüler. Gündüzün sonunda evliya, arifi, billah ve şehit oldular. Kuvvetli görüşe göre Firavun onları astı. Bütün daracında hepsini sallandırdı ama onlar hiç korkmadılar, hiç pabuç bırakmadılar tehdide. Ne dediler? İlla İla Çünkü secdeye kapandıkları zaman secdede cennetteki makamlarını gördüler, Allah keşiflerini açtı. Ve cennette onlar için yapılan köşkleri, sarayları seyrettiler. E onu ben de seyretsem hemen gitmek isterim ya. Ne yapacağım burada? Bizim ev oradan iyi değil. E o zaman gördüler alacakları müjdeleri, kalktılar seyreden. E onu gören daha Firavun'a bir şey yapar mı? Firavun diyor ki işte sen şöyle yapacağım, keseceğim, keseceğim, kes dedi. Yapacağını yap, sen ancak bu dünyada hükmün geçer. O da Allah'ın imtihan olsun diye müsaadesiyle. Yoksa Allah'ım şahade etmesi o da geçmez. Biz Rabbimize iman ettik. Bizim hatalarımızı affetsin diye. Bizi zorla peygambere karşı çıkardın. Bize büyü yaptırdın. O zorla yaptırdığın günahları Allah bağışlasın diye. Biz Rabbimize iman ettik. Senin ne evet. gayrın var? Hayırlı olan Allah'tır. Azabı da baki olan Allah'tır. Sevabı da baki olan Allah'tır. Senin neyin baki? Kendin baki değilsin ki. Kim Allah'a suçlu olarak, kafir olarak giderse. O cehenneme girecek, ne ölecek, ne dirilecek. Devamlı yanacak. Bak ne mağazlar ediyorlar görün? Kim iman etmiş olarak, salih ameller işlemiş olarak, Allah'ın huzuruna varabilirse, onlara yüksek dereceler var. Böyle dediler. E, başka yer, birkaç yerden okuyorum. Bir yerden sıralı gitmiyorum tabi. Ayetler bunlar, farklı surelerin ayetleri. Taha suresinde var. Ondan sonra ben, Araf suresinde var. Biz şimdi Araf'ı yazıyorduk. Ondan sonra, biz Rabbimize döneceğiz zaten. Ee, sen de öldürsen de öldürmesen de ecel değişmez. Madem ecel değişmez, boşu boşuna öleceğimize bari senin öldürmenle ölür ölelim de şehit olalım. Ondan sonra bir insan asılara ölür, öbürü de eceli geldiyse aynı anda yerde otururken Tak ölür. Çünkü eceli geldiyse asılmak sebepse burada da başka bir sebep var. Hemen beyin kanaması oldu. Tansiyonu çıktı. Kalbi durdu. E neden durdu hiç? Bugüne kadar çalışıyordu şimdi niye durdu? E, o zaman biz dediler Rabbimizi tercih ediyoruz. Gördüğümüz açık ayetler karşısında bizi yoktan yaradan Allah'ın karşısında seni mi tercih ediyoruz? Şerefsiz dediler. Ya. baştan bilmiyorlar baştan demişlerdi ki firavunun şerefine yemin olsun ki galip geleceğiz dediler şerefsizin şerefine yemin edersen böyle yenilirsin işte ondan sonra da Allah Teala bunları arif yaptı şimdi mesele ne bunlar e efendim Allah Teala dua ettiler ya Rabbi bize sabır yağdır da ...bunun işkencesinden korkup da... ...dinden imandan ayrılmayalım dediler. 4 fena müslübin... ...bizi müslüman olarak öldür... ...canımızı müslüman olarak al dediler. Zaten o gün akşama kadar da Firavun bunların hepsini şehit etti. Şimdi burada meseleye gelelim. Hoca efendi ne var? Bunun bizimle ne alakası var? Çünkü vaazın başında biz nereden başladık lafa Dedik ki size de müjde olacak bir şey var dedik. Bugün bir hisse çıkarttık yine. Size çalışıyoruz yani... He, Allah razı olsun amin. Ne yapayım ben de size dua diyorum Allah razı olsun. Kuru kuruya kurban olayım demiş. Bu işler böyle. Devam edeceksiniz, sebat edeceksiniz, tebliğ edeceksiniz, davet edeceksiniz, ulaştıracaksınız. Millete duyuracaksınız, hep kendinize müslümansız. Geliyorsunuz gidiyorsunuz. İki müslümanın haberi yok. Bu işler böyle mi olur? Millet bir şeyden haber yok, millet Filip şeyleri. Yazık değil mi? Bu kadar ayetler, hadisler, bu kadar kıssalardan bir hisseleri yok. Allah bu Kur'an'ı niye indirdi ya? Evet nazletleri bunlar. Anlatı anlatanızın. Yemek sofrasında anlatırdım. Adam gelir sofrada bir bir çorba yiyecek, bir saat. Bir başlarda bu kısadan. Hadi bakalım adam, ağzına mı döktü, burnuna mı soktu anlamaz yani. Mübarek öyle bir anlatıyor ki, yemekte yemekte. Yemek Millet şimdi hoca olmuş, sohbette bile hikaye anlatıyor. Efendim dedi. Yemekte bunları anlatıyordu. Sofraya oturursun kalkana kadar 40 tane ayet çıkar. Allah'ın dostları böyle. Sen ayet hadis varken ne fuzunu konuşuyorsun sen. Hikaye anlatıyorsun. Ondan sonra bize burada hisse nereden çıktı şimdi? Bu kişi, bu zatlar, bu mübarek insanlar, bunlar Arif-i Billah oldular, Allah'a bilen kullar oldular. Peki bunlar bir vakit namaz kıldılar mı? Bir gün oruç tuttular mı? Beş yüz kere la ila illallah dediler mi? Yani nerede vakit? Vakit nerede? Ne oldu bunlar? Kur'an-ı Kerim'de bunların yaptığı amel olarak bir tek secde söyleniyor. Bir de amennâ bi rabbil alemin alemden Rabbine iman etti. Söz olarak ikrar amennâ bi rabbil alemin sözü fiil olarak hurkü sehavatu sacidin e, sihirbazlar secdeye kapandılar. Amel olarak bir secde var. Böyle namaz gibi değil. Normal. Direkt secde. Amel olarak bir secde. Söz olarak da amennâ bi rabbil alemin. Başka amel yok. Peki. bunların Mevla ne yaptı? Bunlara ne kadar mükafat verdi? Ne kadar müjde verdi? Cennetteki bu kadar köşkler, saraylar onlara hazırladı. Ha. Şimdi e, alimler burada diyorlar ki bir 50 sene gavur yaşayıp, 50 sene büyücülük yapıp, en büyük günah yani. Ama tabi adam gavur olduktan sonra gavurluğun altındaki günahlar zaten mevzu bahis. E değil, adamın evvela nesi göze çarpar? Gavurluğu, e gavur olduktan sonra aa bu bir de içki de içiyor. E zaten gavur, yani onun şimdi içki içtiğine kimse takılmaz ki. E o zaman 50 sene kafir iken ve aynı zamanda sahir iken yani büyücü bir secde ve amenna ile bunlar Allah'ın en büyük velilerine ilhak oldular. Ve aynı zamanda sahabeye girdiler. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı da gördükleri için bir de sahabelik aldılar. Bir de şehitlik oldu. Vefat edince şehit asıldılar. Makamlara bak. Makamlara bak. Bir secde. Bir de 50 sene ne halde yaşamış Peki diyor ya 50 sene Amenna bi Rabbil Alemin diyen biz Müslümanlar ya 50 sene namaz kılan secde yapan bir kere değil 50 sene secdede devam eden herkesin yaşı kadar kaç acaba? ben bile hemen ben 30 seneyi geçtim secde yapalı 35 40 seneye yaklaşıyor benim bile yani yaşım çok yaşlı değilim ama e, bu yoldan başladık büyüdük 5 6 yaşımızdan beri secde yapıyoruz yani e ee, ne olacak Beninki bile 40'a encardı yakında 50'yi deviririm yani. İnşallah. İnşallah. Ee, ne olacak az kaldı. E şimdi sizin de ona göre yaşınız kiminiz 50'yi de doldurmuşsunuz yani bu secde yolunda. İnşallah. Epe gidiyor. 50 sene gavur olup da bir secdeyle bu makama erenler Allah'ın rahmetine nail olurken 50 sene imanla yaşayıp da kelime-i şehadetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Kelimesiyle yaşayanlar. Ve 50 sene Allah ömür verdikse de niyet ediyoruz. İşte onun için neye niyet ediyoruz? Ölünceye kadar cuma gecesini ihya edeceğiz. Ölünceye kadar cuma gecesine, cuma gününe değer vereceğiz. Ölünceye kadar inşallah bu yollarda ilim meclislerinde iştirak edeceğiz. Ha, O zaman nasıl diyor? 50 sene tecdide imanla zikirle geçirenler nasıl Allah'ın rahmetini ummaz diyor. Onun için bizim ümidimiz çok kuvvetlendi. Çok kuvvetlendi. Rabbim zayi olmaktan muhafaza. Onun için devam edin, sebat edin. Bir gece evvel gitmiştin. Efendim, iki gece evvel Miraç gecesiydi. Bu gece sohbete gitmelijim yok. Demeyin. Niye? E dün gece yemiştin, bu gece yeme. Ha ne bu gece? Bu sabah bile yiyorsun. Geceden geceye bırak. Bir öğün atlattığın yok. kazan yok be. Bir öğün atlattığın yok. Bir öğün atlasa siniri bozuluyor herifim. Morali bozuluyor. Zaten sabahtan beri yemiyorum. E sabahtan beri yenmez ki zaten. İki öğün geci, üç öğün develer yer. Sen şimdi burada efendim sabahtan beri yemiyormuş da adam barut. Ne oluyor? Sabahtan beri yemiyorum. E, çok normal. Zaten bir sabah yeni bir akşam. Cennette bile sabah akşam yemek var. Bu dünyayı cennetten beter ettiniz ya. Bu bu kadar yenir mi? Kaldır kur. Kur kaldır. Kur kaldır. Kadınların canı çıktı bulaşık yıkamakta. Onlar da kolayını buldu makine aldılar zaten. Ye ye koy makineye. Bu ne iştir? Az ye az, iyi, az iç az uyu az iç ten mezmelesinden geç diyor İbrahim Hakkı Hazretleri Bu bedeni çöplüğe çevirdin diyor ya çöplük gibi. Adam daha dışarıda kalan... Ha, ...bozulmasın onu da yiyor. <gülüyor> bundan bozulmasın da bu da çöplük değil ya. E sen şimdi bozulmasın... ...içerisi bozuluyor. O ne yapalım şimdi? Köpeğe alsan daha iyi diyor. Doyduktan sonra yemektense... köpeğe alsan daha iyi. Niye? E çünkü bütün mide ifsat... ...kalp ifsat... Da ...damarlar tıkanacak... Efendim, ...nefesin tıkanacak. Yani bu, bu kadar olur mu? Onun için... ...inşallah... Biz bir gün evvel sohbet vardı. ya iki gün sonra vardı. Bunları bırak. Ne kadar ilim meclisi buldun hemen oraya. iştirak inşallah. i̇nşallah. Cuma gecelerini hele. Allah bir mani vermezse bırakmamaya çalışalım. İnşallah. Devam edelim. Bu hiçbir işe benzemez. Şimdi Recep-i Şerif'i uğurluyoruz. Üzüntülüyüz. Allah'ın ayı bu kıymetli ay. Allah'ımızın ayına e, veda diyoruz. O bize veda edecek. Rabbimizin huzuruna... E, ...oruc edecek... ...Mevla mekendan münezzeh... ...evet Mevlamız ona soracak... ...kullarımın amellerine... ...ne şahitlik etti... ...baya bir iftar ediyorsunuz... ...hep görüyorum oruç tutuyorsunuz... ...Allah şahit zaten... ...ben de görüyorum... ...tutanlarınız maşallah... E, ...kılanlarınız... ...Recep namazlarını kıldınız inşallah... ...Recep tesbihlerini yaptınız inşallah... ...Recep-i Şerif'te hayırlar yaptınız inşallah... İlk geceyi ihya ettik. On beşinci ihya ettik. Miraç gecesini ihya ettik. Elhamdülillah. Her cuma gecesini ihya ettik. Elhamdülillah. Şimdi Allah Teala soracak. Recep ayına soracak. Kullarımın ne gördün? Sen de ne yaptıklarına şahit oldun diyecek. Recep-i Şerif'te ne diyecek? Hep iyiliklerimizi sayacak. Bir tane günahımızı saymayacak. Mevla buyuracak ki ey benim ayım Peki bu kullarım hiç mi günah yapmadılar? Hep hasenelerini zikrettin. Seyyelerini terk ettin. Recep Şerif ne diyecek? Ya Rabbi ben sen Habibine emrettin, kullarına emrettin. Birbirinizin ayıbını örtün, gizleyin, açmayın. Sen kullarına böyle emrettiğin için ben de onla ben de sağardım. Hiç onların ayıbını, kusurunu duymadım. Sadece hayır yapanların hayrını duydum. Orada bu, şahitlik yapıyorum. Allah-u Teala da biz zayıfları, aciz günahkarları bu mübarek aya bağışlayacak inşallah. Ee, bizden ayrıldıktan sonra Rabbimizin huzurundaki şahitliği hakkımızda hayırlı olacak inşallah. Ve inşallah ahirette de şefaatı nasip olacak. Çünkü neden? Kimileri Recep girdi çıkıyor hiç haberi yok. Hiç umurunda değil. Bir gün bile oruç çıkmış değil. Anlı secdeye değmiş, değil. Ne kadar mübarek gecede bir kere efendim dua etmiş, değil. Allah'ın ayı girdi çıktı, umurunda değil. Ama biz elhamdülillah onlardan olmadık. Rabbim onlara da hidayetler nasip et. Hepsine duacıyız, kimseye duacı ve lanetçi değiliz. Ama Rabbimiz bize bunu lütfettiği için ona sonsuz hamdüzenalar ederiz. Rabbim tekrar bir daha seneye sıhhat ve afiyetle kavuşmayı nasip eylesin. Recep ayına kavuşmayı nasip eylesin. Yeniden efendim, oruçlarına, ibadetlerine, zikirlerine bizi kavuştursun inşallah. Böyle uğurlarken efendim, bir yandan bir Şaban-ı Şerif'e e, girmeye hazırlanıyoruz. Ondan dolayı sevinçliyiz ama sevinçliyiz ama Allah'ımızın ayı çıkıyor diye de üzüntülüyüz. Onun için Şimdi ne kaldı? E son gece hangi gece? Cumartesi pazara bağlayan gece. Yani yok. Pazar Pazar Şaban'dan mı? He? Pazar Şaban mı? Pazar Şaban ise o zaman yarınki gece Receb'in son gecesidir. Yani cumayı cumartesiye bağlayan yarınki gece son gecesidir. Çünkü öbür gece cumartesi Pazara bağlayan gece Şaban-ı Şerif'in ilk gecesidir. Bu itibarla haftaya per Cuma gecesi hangi ayda olacağız inşallah. burada sohbetimiz Şaban-ı Şerif'in mübarek gecelerinden hem de bir Cuma gecesi, ilk Cuma gecesini ihya etmiş olacağız. İnşallah niyet edelim. Allah fırsat verse. Ne yapacağız efendim? Ee, bu mübarek gece de tabi artık kılınabilir ama yarık gecede kılınabilir. Ee, ne var? 30 rekat namazın 10 rekati son 10 rekati kaldı. İlk 10 rekatı kıldık. ikinci 10 rekatı 15. gecede inşallah kılmışınızdır. Efendim şimdi son 10 rekat kaldı. Nasıl kılınıyor? E dedik size evvela efendim üç kere ihlas ile okunuyor. Sonra üç kere kulyaül ker'un okunuyor. Bu şekilde iki rekatta selam veriliyor. Namazdan sonra da nesi var? La Allah illallah şekildi bir duası var. O Recep e, risalesinde yazıyor. Efendim onu oradan o dua. Son hepsinin farklı. Bu son on rekat yani son gecede kılınacak ama bu gecede kılsan olur. Yarın gecede kılsan olur. Yarın geceden sonraya kalmaz. Bu mübarek namaz bizimle müşrikler ve münafıklar arasında alamettir. Münafıklar bunu kılmaz. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çok müjdeler saydı. Saydı saydı saydı. Hazreti Selman-ı Farisi radıyallahu anh, o kadar müjde duyunca efendim şükür secdesi yaptı. Bu ne büyük namaz dedi. Bu çok büyük bir namaz. Bu kabirde lazım. Ölür ölmez mezara gelecek, yoldaş olacak bir namaz Recep ay'ının adamlarından olmak için bu namazla uğurlamak lazım. Bu son on rekat inşallah e ben evvelden beri de kılmadım o ceveni bunun ilk 10'unu 20'sinde kılmadım diyene ne diyoruz? Onları da kılabilirsin. Madem öyle bunun nafilelerde de kaza olur. Yani on rekat sonra bir on rekat daha kılarsın bu gece onu da şey yaparsan yarın geceyi geçmesin. Yani yarın gece, yarınki günde efendim yine Recep'tendir değil mi? Ta ne zamana kadar? Efendim akşam namazına kadar. Recep ayı bitene kadar bu on rekatı da bitirelim inşallah. Rabbimiz mübarek ayın şefaatlerine nail etsin şikayetlerinden emin eylesin. Ondan sonra gelelim. Şimdi Şaban-ı Şerif'te efendim, ne oluyor? İlk günü pazar. Biz burada ne gün buluşuyoruz? Ee, Cuma gecesi yani perşembe Cuma bağlayan gece buluştuğumuz için bunu kaçırmayalım diye ben efendim bu iki hadis-i şerif serivat edeceğim. Bunların faziletine nail olasınız inşallah. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. من شاء من ayi artık anlatacağız önümüzdeki hafta şaban ayını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seçtiği aydır Allah'ın onun için seçtiği aydır Resulullah seçemez Allah onun için seçmiş o ay onun için o ayda çok ona salavat ayeti indirilmiş ayın yarılma mucizesi tecelli etmiş şaban ayında çok büyük Önemli olaylar, hadiseler meydana gelmiştir. Ve Şaban-ı Şerifte en fazla orucunu Şaban ayında tutmuştur. Ve onun için hatta Şaban'ın orucunu sıralı tutup ne yapardı? Ramazana vaslederdi, eklerdi. En fazla orucu Ramazan'dan sonra en fazla orucu hangi ayda tutardı sallallahu aleyhi ve sellem? Şaban ayında tutardı. Bunlar anlatılacak efendim. Ancak ne buyuruyor? Şaban ayının ilk perşembesiyle son perşembesini oruç tutanı rahmetiyle cennete sokması Allah üzerine bir hak olur. Rahmetiyle. Allah'a bir şey vacip değil. Kimse de ondan zorla bir şey koparamaz ama o kendisi kendine vacip ettiği zaman da o sözünü bozmaz. İlk perşembesiyle son perşembesi. Şimdi ilk perşembesi önümüzdeki perşembedir. Biz de zaten size iftar payı veriyoruz ama biraz fazla verelim diyorsanız birkaç dakika daha veririz. 10 dakikaya çıkartırız onu 5 dakikayı. Yersiz yani. Ama bak şey getirme bile balık malık köfte mübarek <gülüyor> adam. Kokulu şeyler elicim Yok. Kuru hurma mesela bir hurmayla sahabe-i harbe gidiyorlardı. Sen de 3 hurmayla herhalde bir saat durursun burada yani. Mubarak adam. Zaten buradan çıktıktan sonra girişiyorsun. İstediğin kadar ye. Hepsi serbest. Efendim önümüzdeki perşembe. Son perşembesini tekrar konuşuruz. Ancak bir hadis-i şerif daha var. Onu da söylememde ne var? Fayda var. Ben sizin faydanız için bu kitapları yazıyorum. Şaban-ı Şerif Risalesi'nde kitabı yazsak da bizim millet rafa kaldırıyor. Ben yine de bunları söyleyince millet takvimi şaşırıyor. Gününü şaşırıyor, saatini şaşırıyor. Teşvik var. E ben de topluyorum sizden parsayı. Siz tutuyorsunuz inşallah hayır teşvik eden, hayır yapan gibidir. Ben de bir sevap Alıyorum sizin yaptığınızdan inşallah. i̇nşallah. E hocam ben de o zaman ben niye öyle olmuyor? Ben boşuna mı tutuyorum? Seninki sana kalıyor. E sen bir misli niye alıyorsun? E sen de birine tuttur sen de al. Bana ne? Kapı açık. Allah Teala'nın fazl-ı kimse kısıtlama getiremez. Efendim. Onun için ben söylüyorum. Yine hadis-i şerifte. Ben salamete lâzete eyyâm kim üç gün oruç tutarsa... Min evveli şaban, şabanın başında. Ne oldu şimdi? Hoca bizim pazar keyfi de gitti. Ne oldu pazar keyfi? Ya karıyla bir kahvaltı ediyoruz işte. Allah niftar edersin karıyla. Ne yapalım şimdi ya? Ne yapacaksın efendim? Pazar biri mi? Ha? Pazar biri ise e, pazar pazartesi salı. Üç gün oruç tutan. Yani bu pazarı sıyırsak da pazartesi salı çarşamba yapsak sen bilirsin perşembeyi de ekleyeceksin bu sefer daha zor gelir. Daha zor gelir. Vaktinde olsa daha muteberdir. Başından üç gün. ve Ortasından da üç gün. O ne zaman? 13-14-15. O zate eyyamı biz. O zate sünneti müekkede. O zate Berat gününe geliyor onun on O çok büyük iş o. Onu konuşacağız inşallah. Daha vakit var. Ve sen tuttun minakiri üçte sonunda. Üçte sonu ne zaman? Ramazana dayanıyor işte. Üç sonunda tuttum bunu oluyor. Ramazanı başlıyor. Neyse hocam ben de düşünelim. Sen bunu söyle. Ne durum yani ne getirisi var? Ona göre belki işime gelirse tutarım. Senin elinde Allah sıhat vermiş, tutarsan iyi olur. كَتَبَ اللّٰهُ لَوْتَوَابَ سَبْع۪ينَ نَب۪يَّا Allah ona yetmiş peygamber sevabı verir. Aya yüksek ya. فَكَانَكَ مَنْ عَبَدَ اللّٰهُ تَعَالَى Bu kişi yetmiş sene sıralı Allah'a ibadet etmiş gibi, hiç gaflet etmemiş gibi olur. Ve bir vidilgesene dahası o sene bir daha Şaban'a ulaşmadan ölecek olursa, mate şehida, şehit olarak ölür. Şehit olarak ölür. Hoca bizi mi vuracaklar? Ne olacak? Seni vurmayacaklar. Yatağında da ölsen, şehit olursun. Efendim, böylece müjdeler vardır. Şimdi bir iki gün sonra söyleyecek bunun bir esprisi kalmaz. Ondan sonra hoca efendi geçti. Görüyor musun? İşte niye başında söylemedi? Ben ne yapayım? Söylüyorum işte. Şimdi inşallah takip edelim ve hazırlanalım. E, şaban ayına e, kavuşacağımızı bilelim. Bu hususta hazırlıklarımızı yapalım. İnşallah Şaban ayına değer vermeye, ona tazim etmeye, onda günahları terk etmeye, onda efendim hadis-i şerif yine Şaban ayı girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor dahtirû enfusekum li şaban kendinizi, nefislerinizi, bünyelerinizi, içinizi, dışınızı Şaban ayına kavuşmak için tertemiz yapın. Şaban ayının gecesinde bir gusül abdesi alın. Şaban ayına girme niyetiyle. Şaban ayına girme niyetiyle. Temizlik. Elbisenizi temizleyin güzel. ilk mübarek gecesi. Ondan sonra kalbinizi temizlemeye bakın. Tevbe yapın. İstiğfar yapın. Günahlardan kendinizi uzak tutmaya bakın. niyete niyetekum fihi. Evet. Şaban ayında niyetlerinizi Güzel yapın. Evet. Niyetin önemine işaret ediyor. İnne amel bin niyat. Bütün amellerin kabulü ve itibarı neye bağlıdır? Niyetlere bağlıdır. Çünkü amelin neşi var, başı var, sonu var. Ama niyetin sonu yok. Sen 100 rekat kılsan imsak olur 50 rekatta, 100'e bile vakit kalmaz. Dörtte insak eder. Ama niyet, ya Rabbi bu kıyamete kadar kalsa bu gece. ...ben sana yine ibadet ed ederim... ...ha bu niyetle Allah sana... yüzle kata göre vermez... ...sonsuz niyetine göre verir... ...onun için niyetinizi güzel yapın... ...Müslüman az amelle de ölse... ...İslam üzere öldüğü için... ...cennette ne kadar kalıyor? Sonsuza kadar... ...peki cennette sonsuza kadar kalıyor... ...adam 10 sene namaz kıldı öldü... ...20 yaşında öldü bir adam... ...12 yaşına buluğa erdi... ...8 sene... ...20 yaşında öldü bu cennette ne kadar kalacak... Sonsuza kadar. Ama bunu sekiz senelik ameli yok ya. Ama mesele neye göre? Niyete göre. Çünkü bir Müslümanın niyeti nedir? Benim niyetim nedir? Eğer ben kıyamete kadar altı yüz sene daha yaşayacak olsam ben namazı bırakmam. Niyetim o. Sen bırakır mısın? Ha, o zaman Allah bize neye göre verecek? Niyetimize göre verecek. Efendim, şifasıklar günahları yüzünden cehenneme girecek olsalar da cehennemde ne kadar kalıyorlar? Efendim, Sonsuza dek kalmıyorlar. Neden? Çünkü fasık Müslümandır. Günahkardır. Günahkardır. Ama günahkar Müslüman zerre kadar imanı olan günahından memnun mudur? Değildir. Zerre kadar imanı olanın niyeti nedir? Allah tevbe nasip etsin ben de işte biraz yaşlanacağız edeceğiz bize tövbe edeceğiz değil mi? Onun için yine Allah günah kadar yaksa bile sonsuza kadar cehennemde yakmıyor Müslümanı. Anladın mı şimdi? Çünkü niyeti nedir? Tevbedir. Ama kafir olursa, kafiri nasıl yakıyor cehennemde? Sonsuza kadar. E bunun günahına kadar, gavurluğuna kadar. 50 sene yaşamış, 40 senesi yavurlukla geçmiş. Ama ebedi niye kalıyor? Çünkü niyeti nedir? Niyeti, ben sonsuza kadar kalsam böyle yavurluk yapacağım. Onun niyeti o. Onun için, Allah niyetlerimize göre muamele edeceğinden dolayı, sonsuzluk mefhumu, ebediyet manası, amelin karşılığı değil, niyetin karşılığı. Bundan dolayıdır ki efendim inşallah Şaban ayında niyetlerinizi güzel yapın çünkü ve Allah azze ve jel fadde Şaban ala sâir ilshuhur kefâdhi alaikum Allah Şaban ayını diğer aylardan üstün yap. İşte sohbetin başında okuduğum ahit kelimeye geldi dayandı. Senin Rabbi'n ya Muhammed sallallahu aleyhi sellem... İstediğini yaradır, dilediğini seçer, kimse karışamaz... Recep'i kendine seçti, Şaban'ı sana seçti. İşte Resulullah buyuruyor, Sallallahu aleyhi ve sellem Allah Şaban ayını üstün kıldı. Ne kadar üstün kıldı? Tefadzuli aleykum. Beni sizden ne kadar üstün kıldıysa, Beni sizden bir dümmetiz. O peygamberlerin peygamberi, O zaman bizimle o kıyas edilebilir mi? Onu bizden ne kadar üstün kıldıysa, beni sizden ne kadar üstün kıldıysa buyuruyor. Şaban ayında diğer aylardan o kadar üstün yaptı. Onun hakkını verin. Üstünlüğünü takdir edin. Kendisine tazim edin. Niyetlerinizi tahsin edin. Yani güzelleştirin. Ve böylece inşallah niyetimiz ne olsun? Çok oruç tutmak olsun. Günahlardan sakınmak olsun. Cuma geceleri sohbete devam olsun. Cuma sabahları secdelere devam olsun. Ondan sonra inşallah ilmi eserlerden okumak amel etmek, faziletlerine nail olmak, çok salavat-ı şerife getirmek. Allah'ım salli ala seyna Muhammedin ala alihi Şaban ay salavatın emredildiği aydır. Ve kainatın efendisi nail olduğu için salavat-ı şerifi artıracağız inşallah. Hep bunlara niyet ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Ediyorsunuz. Ona göre bunu bu bilinç olarak yerleşsin size. İnşallah kavuşmak üzere. Haftaya Şaban ayında buluşacağız. İnşallah Rabbim malileri ortadan kaldırsın. Şimdi bu Şaban-ı Şerif Risalesi bunları Allah nasip etti. Şimdi bu kadar belki de yazamam. O kadar kitaplar bulduk o zaman. kütüphanelerden aldık. Yazma eserlerden. Hep var burada. Bak mesela açıyorum ne diyor Süleymaniye Kütüphanesi mesela Mustafa Efendi bilmem ne kayıt ne olsa 1166 bütün bunları henüz Arapça kitap baskısı bile yok. Ben el yazmalardan kütüphane yazma el yazmalarından aldım da bu kadar ilimleri sizin için bir araya getirdim Allah okuyup amel etmenizi nasip etsin amin. bu şöyle hacimi böyle görünür ama ciltler dolusu kitaptan bu özet çıkarılmaz bu kadar şaban ayı hakkında malumat bir arada hep okuyun ben hepsini anlatamam bir saatte ne anlatacağız siz böyle sırayla okuyun okursanız çok ilminiz olur inşallah Allah amel nasip eder amin, amin. ondan sonra cemaatle namaz çıktı bakabildiniz mi İnşallah istifade ettiniz. Bunda da çok ilimler yazdık size. E, özellikle iftitaht mesela cemaatle ilgili yedi bölüm bu cemaat Allah inşallah cümlemize cemaattan ayrılmamayı nasip eder. Efendim bunun devamı. Mesela burada bir hadis-i şerif var. Dikkat edin buraya şimdi. Ben bu hadis-i şerifleri topladım. Hiçbir yerde bulamayacağınız hadisler koydum buraya. Bir yerde bulamazsınız. Bunlar bu kitaplarda. Bu cemaate buna çok önem verin. Mesela bir hadis-i rivayet ediyorum. Muhammed bin Hasan. Bu kim biliyor musunuz? Bildiğimiz İmam-ı Muhammed var ya fıkıhçı, Hanefi fıkında İmam-ı Muhammed o. Kimden rivayet ediyor bu hadisi? Ebu Hanife'den. Kim Ebu Hanife? İmam-ı Azamevend. O kimden rivayet ediyor? Hammad. Kim Hammad? Hocası. İmam-ı Azam'ın hocasının adı ne? Hamad. Beş vakit namazda hammada dua etmeden namazı bitirmem diyor İmam-ı Azam. Çünkü neden? Benim hocamdır. Çünkü ilim öğrendiğine köle olur. Peki Hamad kimden rivat ediyor? İbrahim-i Neha'i. İbrahim-i Neha'i çok büyük alim. O Ebu Hanife'nin hocasının hocası. O kimden rivat ediyor? Alkame. Alkame radıyallahu anh. O da onun hocasının hocası. Ta İmam-ı Azam'ın üç iletişi. O kimden vaat ediyor? i̇bn Mes'ud radıyallahu anh. İşte o meşhur sahabi Abdullah i̇bn Mes'ud hazretlerine vaat ediyor. Hadis-i şerife bak. Ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ma مِنَ حَدٍ تَفُوتُوا تَكْبِيرَةُ الْيحْرَامِ مِنْ صَلَاتِ الْجَمَاءَ Cemaatle kılınan namazı kaçıran demiyor. Birinci rekatını kaçıran demiyor. İmamın fatihasını dinlemeyi kaçıran demiyor. İmamla birlikte alınan o ilk tekbir var ya ama imamdan evvel geçmeyin ha. İmamdan evvel geçerseniz namazınız olmaz. Atlamayın öyle. İmamı bekleyin. İmamın Allahu Ekber derken orada da sakatlık oluyor. Çünkü imam sesli okuduğu için Allahu Ekber derken hemen Allahu Ekber der. İmamın ekberi bitmeden bununki biterse yine namazı olmuyor. Dikkat edin buralara. Onları nerede yazdım ben? Namaz hali kitabımda yazdım. Bunda da bir kısmı var. Şimdi imamın allah Ekber'iyle İmam Ekber derken bu Allah'ı diyecek yani. Heh, anladınız mı daha Türkçe? İmam Ekber derken bu Allah'ı diyecek. Tamam imam Ekber'i bitirdi mi bu Ekber diyecek. Yani o şekilde imamla birlikte alınan tekbir. Bunun adına ne diyoruz? İftitah tekbiri diyoruz. İhram tekbiri diyoruz. İhram anlattım size. Haram ediyor. Çünkü niyetlenmeden evvel... ...konuşmak helalken o tekbiri çektin mi... ...konuşmak haram oluyor. Haram etme tekbiri. İhram o demek. İftitahta... ...açılış demek. Başlangıç demek. Bu tekbiri... ...efendim bir insan... ...kaçırırsa... ...şimdi mesela burada bile kaçıranlar var. Yasiye şimdi... O ...imam orada Allah akber diyor ya... ...o arada... ...ya efendim pabucunu arkaya çeviriyor... ...ya bir poşeti kenara koyuyor... ...ya yanında de bir şey diyor... O arada kaçırıyor. Ya bu çok ayıp olur. Yazık olur ya. Kim diyor iftita tekbirini cemaatle kılınan namazda kaçırırsa illa ne dime yevmel kıyameti. Bir namaz bir. O namazların hepsini kaçıranı hiç konuşmuyor. Acele, acele. Hadi şerifler var. Efendi Hazretleri buyururdu benim için ki bu doymaz. İki aç doymaz derdi. Biri ilim açı, biri dünya açı. Bu da ilim açıdır derdi. Bu doymaz. O hadisi de yazalım. O hadisi de yazalım. O hadisi de yazalım. Bu hem kitap doluyor, sayfalar doluyor. Ama duramıyorum ki. O hadisi gördüm bu arada, Mecbur yazıyorum. Diyorum nasıl yazmayalım şimdi? Belki biri bundan istifade eder. Tamam mısın? Evet. Cemaatle kılınan namazda kim iftita tekbirini kaçırırsa İlla ne kıyamet eden? Kıyamet günü öyle bir pişman olacak ki. Ne kadar olacak? Dikkat edin ben böyle bir şey böyle bir hadis-i şerif görmedim ya. Daha burada ne hadisler var sizin hiç duymadığınız. Bunları tek tek okuyun bir yerde bulamazsınız diyorum size. Ben şaka mı yapıyorum ya? Tekûnü aleyh eşedde minel mevde arbaîn el femerrâ. Kırk bin kere ölüm acısından daha zor gelecek. Ölüm acısını da bir kere bile yaşamadık. İdris aleyhisselam tattı Sordular, biliyorsunuz, geçen derslerde anlattık, Recep'in 15'inde. Nasıl buldun ölümü? Ne buyurdu? Canlı koyunun derisini diri diri soymak gibi. Ki bir peygamber. 40 bin defa ölümü tadan adam ne kadar acı çekiyor, iftita tekbiriniz faziletini kaçırdığını anlayınca cennete girse bile, cennete girse bile kıyamet günü o kadar. Büyük yan geliri kaçırdığı için... 40.000 bin kere ölüm acısından... ...daha fazla acı çekecek. Yani bu azap görecek... ...demek değil. Pişmanlık. Anladınız mı? Bazı kere pişmanlık insanı ateşten çok yakar. Ve min feze'i ...kıyameti... ...erba'inel veverra. Kıyamet gününde ne kadar... ...dehşetler var, ne kadar panikler var... ...ne kadar telaşlar, korkular var... ...kıyamet gününün bütün... ...o sıkıntılarından... 40 bin kat daha fazla pişman olacak bir iftitah tekbirini nasıl kaçırdım. Bu kim için? Ya i̇şte bu cemaate devam edenler için. Zaten cemaate hiç gelmeyenin iftitah tekbiri diye bir derdi olur mu? Birinci safa kavuşmak, birinci safta kılmak diye bir şeyi olur mu? Eskiden birinci safa efendim evvel yetişeyim, işte ezanı ben okuyayım, iftitah tekbirine kavuşayım diye millet nasıldı millet? Öyle bir akın ediyorlardı ki kimse kimseye sıraya bırakmıyor. Şimdi bütün camiyi al git. Hepsi senin olsun. Ne birinci safı, son safı hepsi senin olsun. İftita tekbiri, iktitam tekbiri, son tekbir, selam hepsi ona kalsın. Kılmıyor herif. Ama biz madem bu işleri duyanlardanız, şimdi herkes bir pişman olur, bir iki pişman oluruz. Niye? Bir herkes gibi genel pişmanlık İkincisi de ben duyduğum halde, okuduğum halde bu kitaplar yazıldığı halde hadi bu duymadı bir şey bu şimdi duymayan kaçırır. Ya şimdi mesela bir şey olsa efendim insanlara bir avantajlı bir kampanya olsa e, duymayan adam kampanyada bitse kafaya vurur mu? Vurmaz. Niye? E duymadım ki. Ama duyup da kaçıran kafayı vuracak kayı işte İşte bu da onun gibidir. Bizim pişmanlığımız daha fazla olur. Allah muhafaza buyursun. Onun için biz İnşallah evvela bu meselede pişman olmamak için ilk mesele nedir? Öğrenmek. Çünkü bilmediğin şeyin neyine pişman olacağı. Şu anda fırsat var mı elimizde? Kampanya devam ediyor mu? He? Ne zaman bitecek? He? Öldüğün zaman. Son nefesi verdi bu adam bir gün. Daha onun iftihar tekbiri var mı? Yasin'in cemaati var mı? Cuma sabah cemaati. Ne kadar fazileti var şu yarın sabahın cemaatına çıkmak. İlla buraya gelmek için demiyorum. Hangi camiye giderseniz gelin cemaate. Bakın burada özel bak var. Cuma sabahının fazileti. Hepsi tek tek tek tek yazılmış. İnşallah ben sizi teşvik edeyim ama siz tek tek okuyun ve böylece ne hünerler varmış onları kaçırmayın inşallah. Pişmanda olmayalım inşallah. Rabbim cemaatten ayırmasın. Dünya ve ahirette. Şimdi Arfan dergisinin e, yeni sayısı çıktı. İlimlerle dolu, Berat gecesinin önemi, Salavat-ı şerife'nin fazileti, İcâselam'ın ineceği, efendim, Şaban ayının faziletleri dolu, ilimler var. Maşallah, özellikle ne var? Üstadımız Hacı Ali Haydar efendi Hazretleri, efendi Hazretlerimizin şeyhi bu mübarek zat. Allah Teala şefaatine nail eylesin. Ali Haydar efendi 120 yaşına yakın vefat etti. 4 mezhep müftüsü idi, evliyanın reisiydi, kutbu idi. Allah Teala Efendi Hazretlerimizi ona kavuşturdu. Ahir ömründe, son döneminde ayakları tutmaz iken Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz sekiz sene kadar kısa bir zamanda yetiştirdi. Ve böylece benden sonra şeriat Mahmud'umun zamanında canlanacak diye haber verdi bütün bu günleri ve vefatında da yine ne buyurdu? Ben öldükten sonra mezarımın başını bırakmayın. Oradan da si okutmaya devam edeceğim. Onun için Hacı Muhammed Efendi iki sene her gün mezarına devam edip dersine devam etti kabrinden. E tabi ondan sonra şimdi de yine ne kadar ağır hasta olsa, eli ayağı tutmasa yine ne var? Biraz canlandığı gibi hemen efendi babaya gidelim. Hep kabrin şerife geliyor. Hala geliyor. Efendi Hazretleri geçen haftalar geldi ziyarete yine. Tabi herkese duyurulmuyor ama kalkıyor hemen efendi babama gidelim. Hala mezarının başını bırakmıyor. Çünkü bu çok büyük bir kutup. Büyük bir evliya. Ne zaman vefat etti? Yarınki gün 1961 Ağustos. Yarın kaçı? Evet. 1960 senesi 1 Ağustos Menderes'e çok dua ederdi. Menderes'e çok himmet ederdi. Sonra tabii Menderes'in de efendim indirildiğini duyunca da ondan sonra da daha da ee, dünya kelamı da konuşmadı. Son epey zaman dünya kelamı hiç konuşmadı. Böyle bir zamanda yatıyordu. Halid abi oğlu Allah rahmet etsin. O da vefat etti de o da çok acayip adamıdı o çok. Yahu dedi çok da şeydi o yani baştan evveliyatı bozuk yollardan gelmişti. Efendi babadan kaçıyordu. Efendi baba onu kıracak kafasını diye Efendim İsmaila'nın kubbesine kaçıyordu. İsmaila'nın Ağa Ağa'nın kubbesi o zaman açık idi. Cami yoktu. Babamın korkusuna derdi. Kaçarken kubbenin üstüne anca çıkıyorum. Zorka kurtuluyorum. Yoksa beni dövecek için namazda yakılmıyorsun. Şöyle niye yapıyorsun, böyle niye yapıyorsun. İsmet Baba kurtarıyordu beni diyor. İsmet Baba da tekke de kabri şerif var. Şimdi babam diyor çıkardığı evden beni yakalayacak... Hemen İsmet Baba'nın mezarına geliyor. Hemen bir fatih okuyayım derken ben kurtuluyorum. İsmet Baba Fatih'e kafamı kıracağım. Çok şey vardı. Sonra tevbe etti. Döndü geldi işte. Efendi Baba'dan da onu dedi Efendi Hazretleri'ne sonra çok güzel mürit oldu da. Onun öyle güzel halleri var. Yahu dedi yattı yatıyor. Son zamanında sağken yanına zor yanaşıyoruz korkudan. E, tabii bu ağır hali olunca yanına geliyorum. E, fakat bir yandan da korkuyorum. Bir canlanırsa yani Beni görecek kızar mı acaba? Ondan sonra yahu dedim bu mübarek zaten. Ömrü Allah demekle geçti. Şimdi böyle e, hal, e, komu hali gibi duruyor. Nedir acaba hikmeti? Son nefesi yanaştığında ondan sonra bir de diyor da gibi. 140 kırk okkaydı. Yattığı yerden da gibi bir kalktı. Üç kere Allah diye bağırdı. Öyle onu teslim etti. Onlar hiç zikirsiz Vefat ederler mi? Ama üç gün o hal olunca diyor şaşırdım. Hiç yani bu kadar ömrü zikirle geçti. Son nefesinde acaba niye böyle oldu gibi zannettim diyor. Bir kalktı ki diyor nasıl kaçıyoruz. Korkuyorum diyor yani. Heybetinden mübareğin. Öyle büyük şeyhimiz. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ben göremedim ama tabii yaşım icabı göremedim. Benim doğum 65. Onun vefatı 60. Efendimiz böyle sorardı. Bir gün sordu dedi. Sen Efendi babayı gördün değil mi? göremedim Efendim Yazıklar olsun sana dedi. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Sonra dedim Efendim Hazreti benim yaşım tutmuyor, nasıl göreyim falan. Sonra elini böyle tuttu. Bu el onun elidir. Mahmutlumun elini benim elimdir. Ondan tutan benden tutmuştur. Buyurdu. Onun için bu beni gördün, benim elimden tuttun, tamam onu da gördün, kabul ettik dedi. Böyle bir zat bu. Güzel yazmışlar. Dergide inşallah 3-4 sayfa uzun uzun mübareğin hayatını, bütün ilimlerini, faziletlerini Efendim tabi bu belki de yeterli olur demek değil ama bu derginin özel bir önemi var inşallah. O yüce zat ki bütün bu ilimlerin sebebidir. Sizin de bizim de bütün bu konuşmalarımızın vesilesidir. Onun için hem ruhuna Yasin Şerif'le hediye edelim bu gece inşallah. Herkes evinde Yasin'ler tebarek eder okusun ruhu şerifine. Hediye edin. siz kazansınız o zengin ama hediye edersen sen kazanırsın. O, o sana ihtiyacı olmasa da Resulullah Efendimiz'e salavat okumuyor muyuz işte onun gibi biz kazanalım inşallah ondan sonra ve bu dergiye de ona göre değer verelim ee, bu sayıda güzelce çok konular işlenmiş ama tabi Ali Adil babamızın konusunda önemlidir diğer konularda önemlidir İnşallah hepsine e, özen gösterin okuyun kocanın karısı üzerindeki hakları tam sizlik karının üzerinde ne haklarımız var ha, efendim Geçen sayıyı okumazsan tabii bu sayı işine gelir ama kadının da sende hakları var. Onu okumuyorsun, bunu okuyorsun. Neyse sen oku da bir tarafından inşallah bayağı bir meseleler öğreniriz. Allah amele muvaffak eylesin. Amin. Evet. Üstadımız Hacı Ali, Ali Efendi babamızın ruh-i şerifi için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhammeden ve Ya Rabbi fakirlerden hediyemizi ulaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi onun yolunda yürümeye çalışıyoruz. Onun halifesi olan Hacım Hacim Ahmet Efendi Hazretlerimiz, Hazretlerimizin yolunda yürümeye çalışıyoruz. Ayırma ya Rabbel e Alem. Ruhuna bir Fatiha-i Şerife. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirrodim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <-üler> Rabbil <t> Alemin <-üler> Rahmanirrahim. Malkı emdini yakana abdini yakana s-sa'inuhne s-sırâta b-s-sırâta. S-sırâta lezîne en-amte aleyhim gayr-l-u ag-dûl-u ag dûl İnternetten sohbetler devam ediyor, üyelik buradan size arz ediliyor, diğer şekillerle de siz nasıl üye olacağınızı biliyorsunuz. Sorular cevaplandırılıyor, çok insanlar daha bunları dinlememiş. Bir saat konuşuyorum aynı böyle, soru soruyoruz cevabını veriyoruz. Fıkhi meseleler dört tane oldu, şimdi namazda huşu içinde nasıl kılarız? Resim, resim çekmek fotoğraftır, heykeldir. Bunların fetvaları, tüp bebek meselesi hangi kısmı caiz, hangi kısmı caiz değil dövmenin durumu caiz mi değil mi ne yapacağız, yaptıranların durumu ne içki satılan yerden alışveriş bu gibi bütün meseleler tek tek tek tek cevaplandırıyorum dolu cevap oldu yani bu soruların hepsi cevaplanıyor bazısı 5-10 dakika sürüyor İnşallah istifade edin insanlara da ulaştırın inşallah Rabbi Tebarek ve Teala tamamına erdirsin hayırlara vesile eylesin amin Sübhane Rabbil Aline Alem Alhamdulillah Rabbil Alameen والصلاة والسلام mursaleen Muhammedin ala alihi ve sahibi ecma'in Allahümme inna nase'luka aljannah na'udhibika minal nâar Allahümme inna nase'luka ridaka wal jannah na'udhibika misakhatika wal nâar Allahümme inna nase'luka aljannah maqar rabbe min qawlimu amel na'udhibika minal nâar maqar rabbe ilaha Allahümme inna anasaluka min khayr maa sallayka min nabiyuka muhammed. Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve na'udhu bika min şerim ve sallayka min nabiyuka muhammed. Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve entel musta'an. Fa'alika albalağı, la havla ve la quva illa Ali lalil azim. Amin. Allahümme inna anasaluka min alkhayri kullihi, ágilihi ve ágilihi, ma alimna min, min kulli, ağacili, ma ma'lemna alam. Ne'udhu bika min alşerri kullihi, ágilihi ve ágilihi, ma'alimna min ve ma'lemna alam. Ya Rabbi bildik bilmedik bütün hayırları istiyoruz ya. Hepsini nasubeyle bildik bilmedik bütün şerlerden sana sığınıyoruz sen muhafaza ez. Allahumma ma'a ve Ne takdirler buyurdun bu şaban şerif geliyor bereket gecesi geliyor. Hayırlı kazalar kaderler takdir eyle. Hakkımıza yazdıysan akıbetini hayır eyle ya rabbal alemin ve ya girra Bu cemaat buradan dalmadan hepimizi mağfurin cümlesine ilhaka ile cemaatten ayrılmaktan muhafaza ile amin. Ya Sen senin yolunda toplaranlara söz verdin, hak verdin. E, biri dua edip öbürleri amin dedikleri zaman kabul vaat ettin. Onun için bu cemaatlerle yapılan duayı fırsat biliyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Sen fazlu kereminle bize sana layık olan muameleyi lütfeyle ya Rabbi. Bize yapışanı yapma bize ya Rabbi. Çünkü biz ancak azap yakışır ya Rabbi. Biz lütfuna layık amel çıkaramıyoruz ya Rabbi. Sen sana ne layık ise o şekilde lütfunla, kereminle bize muamele eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Daha ve Yasinu sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahibin. Selle ve teslimen ketirin. Rabülhamdülillah Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik, barik. ala seyyidina Alâ Muhammedin nebiyil ümmiyy. El Habibil al Alazim Aljahe, Allalhi ve Amin. Tuahlarımızın kabulü için. AlSalat ve Selamüluk. AlSalat ve Selamüluk. AlSalat ve Selamüluk. AlSalat ve Selamüluk. ve Selamüluk. AlSalat ve Selamüluk. AlSalat ve ve Selamüluk. ve Selamüluk. AlSalat ve ve Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila sharf nabi muhammad sallallahu taala alayhi sallama alihi wa sahbihi ila ruuhal khadim jannabi ayyub ila ansarih almuhammad shami ashab ar-rasul ila al-madhbunin bi jiwarina ila arwah al-madina Jami'ye Haber .com, Kur'an ve Hadis ışığında dop dolubisi de. İtibar Haber.